يَنَا اِمَمُ الرَّبَّانِي قَدَّسَ اللّٰهُ سِرْنَهُ buyurdu ki İslamiyetin, şeriatin bir dış cephesi vardır, bir iç cephesi vardır. Yani sureti vardır, hakikati vardır. Kainatta da gördüğümüz gibi birçok şeyin, gelin misal bir karpuzun kabuğu vardır, içi vardır. Bir cevizin kabuğu vardır, içi vardır. لَا ve la تَمْسِلِ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 Surette kalan alimler, surette ilim sahibi olanlar ulema-i zahir diye adlandırılıyor. Bir de bir kesim ulema var. Bunlara ulema-i rasibun diyorlar. Ayet-i ve Peygamber Efendimiz Hadid-i Şerif'lerinin ötesini ötesini ötesini araştıran peki. Oralara uzanan alimler bunlar. Bu ee, Ayet-i ve Hadid-i Şerif'lerin özü Kuran-ı Kerim'de müteşabih ayetler var. Peygamber Efendimiz'in sünnetinde müteşabih ee, hadis i şerifler var. Onlarla alakalı, onlarla alakalı ilimler. Yani manası herkese açık olmayan, manası çok deri olan zatların ee, ilgi sahasına giren ayetler bunlar. Resul-i Ekrem sünnetleri. Yani alimler buralarda bayağı yorulmuşlar.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 e, su yerlerde güzel insanlar. Bunlar ise okyanuslarda yüzecek kadar belki e, Allah Celle Celaluhu müteşabih ayetlerinde Resul-i Ekrem'in müteşabih fazla mana taşıyan hadislerinde üstad olan zatları bir sultan. ''Vel muhkemâtu'' Sultan buyuruyor ki, ''Vel muhkemâtu'' Manası herkes tarafından bilinebilecek kadar açık ve net olan Allah'ın ayetleri, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri. Diyelim ki Cenab-ı Hak ne buyurdu? Ekimiz sola, namazınızı dosdoğru kılın, muhafiz zekâ, namazlarımızı rikatlarınızı verin.'' Bunun manasını herkes anlar. Peki ne demek istediği ve Allah'ın muradının ne olduğunu? Bundan herkes anlar. Bu türlü ayetlere, hadislere muhkem ayet hadis diyoruz. Şimdi muhkem ayetler ve inkılapın onlar Bunlar her ne kadar Kur'an-ı Kerim'in peki temel ayetleri ise de velakin semeratu ancak bu muhkem ayetlerin meyvesi ve netaij-i semeresi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 اَلَّتِي هِيَ مَقَاسِدُ الْكِتَابِينَ Müteşabih ayetler, manası birden fazla olan ayetler ki bunlar Kuran-ı Kerim'in ortaya koydukları hedef manaları bunlar. Çok çok manası olan netice yani o ağacın meyvesi mesafesindedir. وَلَيْسَكُمْ وَهَاتُمْ سِوَا اَنْ تَكُنَّ وَسَائِلًا لِحَسُولُ النَّتَائِجِينَ Bu ee, muhkem ayetler, muhkem ayetler Sadece Sultan diyor, muhkem ayetler bu türlü meyvelerin yani müteşabih ayetlerin birden fazla anlamı olan gizli gizli manaları ayetlerin gizli gizli manalarını elde etmeye birer vesiledir. Yani işin kabuğu var, işin içi var. Kabuğu anlamadan, kabuğu anlamadan işin özünü anlamanın imkanı yoktur dedi Sultan. ram ayetler var,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 ...görülüşte manası var, eyvallah. Fakat, uğraşıyorsun, bakıyorsun, bir tane değil, zahirde bir tane gözüküyor. Fakat öteye, öteye gittiğin zaman, bir sürü mana çıkabiliyor ayet-i kerimeden ama Allah neyi kastetti? Veya bu hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sözden neyi kastetti? Burası zordur, zor! Burası zordur, zor! kitâbunem sallâhu ileyke mübârekûl liyeddezberû liyeddezberû hâyâtihi ve liyetedekkâulûl-elbâb Bak, ayetler indiriyoruz de allah Teala. Ayetler indiriyoruz, o ayetlerin arkalarında arka, arka, arka, arka, arka, arka, arka, arka bir sürü mana var diye Cenab-ı Celle Celaluhu. O arka arka manaları bilen alimler. Sadece böyle kitap karıştıran, ne bileymiş de şeriatı surette yaşayan alimler değil. Ya Ulema-i Rasifun diye sultan. İşin hem görünen tarafını hem de görünmeyen tarafını sevmedecek kadar derin ilim, ilim sahibi olan insanlar. ümmet Muhammed'e emir komuta ee, matamında yön veren alimin kariyeri ve kalitesi Ulema-i Rasifun olacak.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 İmam Musa'dan Ebu Hanife rahimehullah taala buyuruyor ki "Men ebu zaban insanı Allah onu yapsın" diyor. "Beni kızdıran, bana gazap eden, bana belki didik didik gıybet yapan, benim kalbimi kıran insanı Allah celalü celalın bir fiat sunuyor." Niye Dereceyi i isabet edemeyecek? Zaten onun da ve sorumluluğu ona yeter diyor. O yanlış fetva o kitaplarla ulaşıyor işte neyse ama işin derin tarafının haberi yok, sadece yüzeyde kalmış, sadece yüzeyde kalmış. Allah onun müftü yapsın diyor. Vereceği fetvada da yanılacak ve ondan sonra bunun hesabını ahirette nasıl verecek diyor. İmam-ı Nesref-i Teala der ki, müftü ne derler? Fesva insan kime derler? Kendisine bir mesele sorulduğu zaman Allah korkuşundan dolayı dişleri zangır zangır titreyen insanlara derler müftü. Bunlar bitti cemaat! Bunlar bitti cemaat! Bunlar bitti cemaat! Biz sofranın üzerinden yiyemiyoruz. işte sofranın üzerinden sofra bezine düşen kırıntılardan dersleniyoruz. Bu kırıntıları yiyen de adam beğenmez oldu bu kırıntıları peki de, ben biliyorum kimse bilmiyor diyebiliyor. Bizim kambarlarımız nasıl doğrulacak? cemaat! İzzü ibn Abdüselam, sultan ulemadır. Yani çevrinde ulemanın <gülüyor> reisiydi. Bu ulema-i olan, takım ehlullahı, tarikat ilimleriyle uğraşan hem şeriatın suret tarafına, hem peki yani e, iç tarafına Görünmeyen tarafını e, iyi bilen, alimlerden yani tarikatta olan zatları pek sevmezsin. Ram-ı buyuruyor ki bunu aldılar, bu zatı Ebu Neten-i Şahzeliye getirdiler. Ebu Neten-i Şahzeliye, Şahzeliye tarikatının kurucusudur. Sultan Abdülhamid Ah'ın cennetine kendine mülçesiz oldu tarikattır Şahzeliye tarikatı. Burada da dergahları vardı son İstanbul'da. Ebu Lezen Şahzeli'ye getirdiler, Ebu Lezen Şahzeli buna bir ayar çekti, ondan sonra bir daha ağzını açmadı. Bir daha ağzını açmadı. Ebu Lezen Şahzeli, Öyle az boz bir adam değil. İmam-ı Şahrihani buyuruyor ki, affedersiniz, çok affedersiniz, bakır bir metal üzerine işese, metal altına dönüyor diyor. Bunu, bunu anlayabiliyor musun sen? Bu ne iştir bu? Kerametdir mutlaka. Ama bak Allah Celle olsun. Kimseye vermediği özelliği veriyor. Kime? O ulema-i dediği insanlara. Bizim kaybettiklerimizin içerisinde bir numaralı kayıp diyelim mesela, e, kıymetli nimet, bu türde ehlullah'tır. Bunların bulunması lazım geliyor. Ama buraya gelmek de kolay değil. Buraya gelmek, o ulema-i zahir olmaktan geçiyor. Yani kitaplara vakıf olacaksın. Halisizade, Zahimullah-u Teala,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 Geldi diyor, Nahçuvan'dan hicret etti, ak konu diyor ve eline kalemi aldı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilaleminden başladı. Minel cinledi vel nasdan çıktı ve o tepsiri yazarken hiçbir kitaba da baktığı var değil. İnsan bir kitap yazıyor, bakar daha ona bakar, buna bakar, şuna bakar, buna bakar diye vesaire.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 Ondan sonra gelen hep aşağı aşağı aşağı aşağı gelmiştir. Kendisinin bir Kitab-ı Mizan-ı Kübra diye tekzip 4 mezhebin fıkhına batıyor. Ama diyor ki ben bu kitabı yazıncaya kadar diyor 75 tane diyor Hanefi mezhebiyle fıkıh kitabı okudum diyor. 90 tane Şafii'den okudum diyor. 60 60 65 tane bir Maliki fıkhı okudum diyor. 45 tane Hanbeli mezhebinin ay fıkıh kitabı okudum. Ondan sonra ben bu kitabı yazdım. Yazdım.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 Bunun dışında harf davakata, yokluk ürkeni üthendir, ürkenmeden önce olursa bilmem ne vesaire, Ömer Nasuh'u bilmem ne kilameti, ya. yoo, yoo, yo. bu fetvayı buradan Mısır'a soruyorlar, Kahire'ye soruyorlar, Ezzer medresesine, üniversitesine soruyorlar. Ezzer'den gelen cevap şu, Ömer bile bilmeyen nam şahıs dünyada yaşadığı müddetçe hiçbir kimse fetva vermeye kabin değildir diyorlar. Bak din hangi adamlar bayaka duruyor? Ne mübarek adam gözlerini yumdu, ondan sonra bir takım işte e, erken doğumla dünyaya gelen bazı çözüm ona alim taslakları biz de işte anlarız bu işleri, biz de biliriz vesaire vesaire vesaire. Bir Kalina Badi Ömer Hilmi Efendi vardı, Sultan Fatih'in yanında yatıyor, cenazenin çıkmış olduğu kapı avlu kapısından, kafanı sola çevirin, orada yatıyorum, Kalina Badi Ömer Hilmi Efendi. Mecellenin yazılmasında rol, rolü olan 16 kişiden e, 1. kişidir o. Bir mesele tartışma konusu olduğu zaman Ahmet Cevdet Paşa Rahmetli derdi ki, e, hocaların derdi, bu meseleyi Karina Fadi Ömer Hilmi Efendi'ye aktaralım. Diğer orada buna alimler derlerdi ki, Ahmet Cevdet, Ahmet Cevdet, yani biz burada neyiz yani? Boştan korkuluğu muyuz? alimiz vesaire. üstadlar üstadlar. Yani kadri kıymetimizi bilirim elhamdülillah. Fakat bu yüzyılın ilk, yüzde iki sen önceki alem, bu yüzyılın İmam-ı Azam Ebu Hanifesi, Karime Bazi Emel Hilmi Efendi. sen orada kalalım diyor. Bu insanlar yapıyor Fatih Canis'in ön tarafında ve İstanbul'da koca devlet 600 sene ilme bu şekilde vakıf olan insanlarla bize intikal etti. İmam-ı Rahim Teala, Sultan Fatih döneminde Mısır'da yetişmiş bir alimdir. Kitabı var elimizde tarih İslam diye 60 ciddi. Resul-i Ekrem sallallemden tut ...kendi zamanına gelinceye kadar bütün alimlerin kültünü yapıyor. Ve ulema diyor ki bu adam dağın eteğine sanki oturmuş böyle... ...Peygamber Efendimiz'den kendisine gelinceye kadar... 900 yüz yıl içerisinde ne kadar alim ise ...hepsini tek tek bu zatın önden geçiriyorlar... ...ve bu adam onlar hakkında not veriyor. Mesela Ahmet Efendi geçiyor. Diyor ki bu adam güvenilir. Bunun ilmine itimat etti, Arkadan bir alim geliyor diyor ki o, yok bu para etmez diyor, geç o, neyse bir şey. Arkadan bir alim getiriyorlar, işte idare eder diyor, başka birisini getiriyorlar, bu sahtekar diyor. Bu şekilde bütün alimlerin tek tek tek tek kritiğin kritiğini hem de ezberden hiçbir kitabı atmadan ortaya koyacak kadar gücü olan bir zaptı bu. Çünkü bugün e, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bütün Dünya'daki şirketlerin takipini yapan bir şey var. Firma var orada. Sen diyelim işte bir Hollandalı vatandaş olarak Hong Kong'dan diyelim mesela 100 milyon tane saat alacaksın veya 1 milyon saat getireceksin. Önce gidiyorsun o merkeze, diyorsun ki ben Hong Kong'da şu yan firmasından şu kısa saat alacağım diyorsun. Önce oradan bir adamın ficiline baktırıyorsun. Adamlar dünyada bütün şirketlerin e, diyorlar tutuyorlar. E, sana diyorlar ki, beyefendi diyorlar, o firmadan şimdiye kadar beş kere alışveriş yapıldı diyorlar. Üçünde adamlar sözlerini aynı yerine getirdi. İki keresinde mal gecikmeli geldi. veya da işte malı çürüp çıktı. veya da sağlam çıktı. Rapor veriyorsun. Ondan sonra o şirketten gidiyorsun, mal alıyorsun. Bak kuruşlar için. Teskiye istiyorsun, teskiye. Bugün mesela bir yerini başvuruyorsun, diyorlar ya, git savcılıktan temiz git, temiz kârı getirmiyorlar. Senin işte sabıkan yok, tertemiz bir insan oldu da belge belge, bunun alasını da daniskasını ulema yapıyor, ulema yapıyor, ulema yapıyor. Herkesin lafı dinlenmiyor ve dinlemiyorlar da. İnan Bukhari diğer diğer geziyor. Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerini toplayacak. Biz atasın bahseder. Çok mükemmel. Çok mükemmel bir alim dediler. Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerini çok iyi biliyor. Çok iyi biliyor. Tamam. Namaz kanevi çuvala kemikleri dolduruyor. O zaman kağıt kağıt yoktu. Hayvanların kabuğu kemiklerine, <gülüyor> omuz <gülüyor> kemiklerine yazılıyordu. Hatta saygınlığı beyir rahimullah teala, ayakkabılarına yazıyordu hadis-i şerifleri. Eee! Sen şimdi dinlemiyorsun! Uyuyorsun! Hatta şu an yatakta olan bile var! Membukhari buyuruyor, kalktım gittim diyor. Bakın bu zat ve ayakta kiş ediyor diyor. Ayakta kiş eden alimden gidip alınmaz dedim diyor. Resulü Eklem sünneti nedir? Oturarak iş etmektir. Bu noktada tehavun ve tekasür gösteren bir adamın ilmine itibar edilmez. Bastı gitti. Bu ulema-i zahira, ulema-i Ulamay rahatsızını daha sonra gelmedi. Öbür taraftan bir kaptan bahsettiler bana. Bir gittim baktım, denenin bir kenarında diyor hayvan var. Öbür kenarında o kalmış. Hayvan geçişlerini bir tarafa. Hayvanı çağırıyor çağırıyor gelmiyor diyor. Sabah diyor işte birer yer köyleri gösterdi hayvana. Hayvan suyu yolda yüzüyor metre geldi bu tarafa geçti diyor. Tam hayvan diyor. boynunu uzattı. Kaptan yiyeceğini yiyecek. Gelen adam dedi o alim biliyordu aslında.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 Şurada iki kelime söylemezsene kolay mıydı sen? Şunun mali bir paraya vursan var ya, rakam yetişmiyor, rakam yetişmiyor. Ama şimdi ağzı olan bir yol konuşuyor da konuşuyor. Konuşuyor da konuşuyor. Sultan Fatih Cennet Mekan, Fatih Camisi etrafındaki medreselerden oda istedi Ulema dedi ki, yoo olmaz dedi. Bu medreselerde müstakil peki şahsa özel oda verilmez dedi.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 sorulan sorulara gerekli bir cevap verilebilirsin tamam, sanan bu da farklı yapar insanlar. Ve kelim-i kutub kitab-ı muteşabiha ile Kur'an-ı Kerim'in özü, Kur'an-ı Kerim'in özü muteşabih ayetlerdi. Yani birden fazla manaya ihtimal olan ve da Allah Celle Celal'ın orada asıl manayı gizlemiş olduğu ayetler var ya Ah, bu ayetler Kur'an-ı Kerim'in özüdür. Yemizin işte özü misalibidir. Vel muhkemâtu, vel muhkemâtu. <gülüyor> Muhkem ayetler ise, manası herkese açık olan ayetler ise Kışrı zâlike O özün peki, kabul mesabesindedir. Ve müteşâbihat, müteşâbî ayetler Kur'an-ı Kerim'de birden fazla manası olan Allah'ın mahşetle neravının gizlilik olduğu ayetler yerledildi de günün asla. Esası, esası özü, bir remzüvel işareti. Yani humuzla, gizli, takip işaretlerle ortaya koyar. ve وَجَاكَّةِ تِرْكَ الْمُعَامَلَدِينَ Peki, ve orada gizli yatan muamele iş ne? Peki, onun özünü pekinefat ortaya koyar. وَالْوَلَمَا اُرْرَاسِبُونَ İşte, ulema-i râsibun, ulema-i bitirdik. Yani okuyor, anlıyor, okuyor, anlıyor. Tamam, büyük makam. Ama belki ee, sonraki ulema-i râsibun'un karşısında onlar çok eksik kalıyor. Ben وَالْوَلَمَا اُرْرَاسِبُونَ Ulema-i râsibun ise Allah'ın gizli merak ve maksatlarını anlayacak kadar güçlü olan Mevla'nın dostları var ya, Cema'u beynel kişri ve lübbi Hem kabo hem de özür, hem kabo hem de özür, peki toplayan, elde eden, peki devdanın dostlarıdır bunlar. Vel ulema'yı râsihûn Ulema'yı râsihûn Cema'u beynel kişri ve lübbi Her <gülüyor> işindeki hem de peki işin özünü elde etmiş olan insanlardır. Kim bunlar? Mevlana Haldi Bagdadi Kudüs-i Sirru Sen al git yukarıya doğru İmam-ı Rabbaniler, Cüneydi Bagdadiler vesaire vesaire vesaire o zatlar Kafkasya'nın Kartalı, Çeçenistanlı peki, başımızın tacı Şeyh Şamil Mevlana Haldi Bagdadi'nin mürididir. Ee, Şeyh Şamil Kudüs-i Sirru buyuruyor ki bana şeriat dilimlerini, şeriat dilimlerini veziyel fizik, kimya, matematik, botanik, artırmamı vesaire, geometri vesaire bu ilimleri bana Mevdan Akhazi Bagdadi öğretti. Ve İstadkaribullah Risale-i Kudsiye'de onun hakkında düzcana hain diyor. İki kanatlı Mevdan'ın dostu. Hem zahiri ilimlerde bir numara hem deki ki kalbi ve ledünli ilimlerde bir numara. Bir numara. Bir numara. Nevlan geletti Rûmeyi Üstad-ı Şem-i gene hadesa öyle zamanında anlaşılmayacak kadar havlu ilimlerde bir numara bir numara bu memleketin bağrında böyle insanlar yatıyor <gülüyor> Güneş-i Bağdadi Kullisesi Rû'ya geldiler şeriattan bir soru sordular Güneş-i Bağdadi cevap verdi dediler ki işte efendim bir cevap verdiniz Allah'ım yani bu şöyle biri böyle biri vesaire falan filan. Şu adı kelime yollara buldu. Waelam sükmenüli <gülüyor> fehdejidum. Eğer diklere inanmıyorsanız çıkın buradan. Kendisine soru sormayın siz soranları kovulmuştur. Eğer inanmıyorsanız siz Mevlam dostu olan insanların tevkiye, ayete vermiş olduğum manaya defolun çıkın buradan. Ve ulema-i razi olan o i razi olan cene-u beynir kışlı Hem de işin kabuğunu hem işin özünü toplayan insanlar bunlar. Bakın şimdi Üsküdar'da, Üsküdar'da bir zat vardı bir zamanlar. Selamsız şeyh derlerdi ona. Hatta sen de varır şimdi.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 Efendi Hazretleri bize bir selamün aleyküm diyecek de, selamün aleyküm diyecek de biz de aleykümselam selamını alacağız diye. Selami Ali Efendi hep önüne bakardı, hep ayağın bakardı, tarikatta adab böyle, e, Ayağın bakardı ve millete selam vermezdi. Yanındaki mühidi ona dedik ki, Efendi Hazretleri, bak siz yoldan geçiyorsunuz, bütün millet ayağa kalkıyor, sizden bir selam bekliyor, siz selam vermiyorsunuz dedi vesaire. Dedi ki, eğer bir daha kalkarsa millet dedi, bana söyle dedi. Üç beş metre gidiyorlar, işte ben nazretleri bak yine ayağa kalktılar vs. deyince Selami Ali efendi müridinin gözünden perdeyi kaldırıyor. Mürid efendim bakıyor, anaa, sokakların kenarları af eşek ondan sonra deve, kedi, köpek dolu. Işte, siretlerine, siretlerine bakıyor, yaşantı tarzlarına bakıyor, yaşantı tarzları hangi hayvanın karakterine uyuyorsa o, o şekilde bir hayvan suretini görüyor her tarafı. Bu sefer işte e, bağırıyor çağırıyor heyecandan bu ne hazır diye. Aradan perdeyi kaldırınca mürit gerçek çeyreği görüyor. Bak şimdi müteşah bir ayet, ondan sonra görünürde bir mana var, fakat yani asıl mana ne? Eylül'de oraya sarkıyor. İnsanları desen gene nah herkes öyle. Bu sefer ee, cuma vakti, cumaya cuma camiye gidip giriyor o mürit olan zat. Ee, Tabi terbek henüz daha inmedi Terbek tatlış vaziyetteyken şöyle bir imama bakıyor Bir de cuma namazı iç ezanı okuyan müezzine bakıyor Ve milletin içerisine ayak kalkıyor Diyor ki Cema, cema, deve affedersiniz Deve hutbe okuyor, manda ezan okuyor diyor <gülüyor> Deve hutbe okuyor Peki manda ezan okuyor diyor Millet vay ulan seni gibi falan bunu ağzını yazın Çok mu ağzını burnunu dağıtıyorlar Geliyor tekkeye, şey efendi bakıyor ağzı vurur, sarmadan alır, Kamrevan içerisinde. Ne oldu oğlum sana? Efendim bu sayısın, baba diyor, böyle böyle oldu diyor. O hal diyor, cami benden diyor. Mesekede camiye girdin, İmama şöyle bir teveccü ettin. İmam, imam değil mi? Deve. Müessümüne baktım. müessümde sahip olduğu karakterle manda diyor. Ben de kalktım millete bir iyilik yapayım. Dedim ki Cemal. De, Hütbe okuyor binlerde. De, mandayı falan okuyor. Beni bu hale koydular dedi. Ondan sonra şey gerçekten de ki. İdda işime karışmadı. İdda işime karışmadı. İdda işime, işime karışmadı. Yani işte ben nasıl ettim? Yolun sağında ve solunda insanlar ayak kalkıyor. Niye bunlara selam vermiyorsun? Ağzını Tamam mı? Ağzını Birçoğumuz mesela efendinin yanında efendiden teveccüh bekleriz. ''Aa işte bana bir zarf hasta, bana bir ittifat yapsar.'' vs. falan filan. Bana bak, daha içeri girmeden fotoğraflar gidiyor içeriye. Dosyaya bakıyorlar. Efendinin ilk defa Azerbaycan işte o taraftara Türkiye Cumhuriyeti'yle gittiği zaman Abdülhali Gucduvani Kütücü Sırr'ın kabrini ziyaretten, e, Zumurat'ta dendi ki Abdülhali Gucduvani'nin Kütücü Sırr'ı bizzat kendisi söyledi. İmam-ı Rabbani, 250, 250 gün önceden terbiyeden eden daftır Adı dedi ki, kim tarikat derslerine ne kadar ihtimam gösteriyor, raporlar bize geliyor diyor. Ders yapan, yapmayan. Dersi kirgıra alan, tarikatı alan raporlara her gün aynen geliyor. Takip var, takip! Takip var, takip!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 Ama gel diyor ki, ne saftalar kırıyoruz, ne kiremitler kırıyoruz. Hem peki işin kabuğunu, hem işin dediği özünü elde eden insanlar kim? Ulema-i Rasihun. Şahin Aşmen Kudya Sirruhu'nun e, halifesi ve dünyaya, ben onu terbiye etmek için gönderirdim, diye etmiş oldu. Ayrıca Kudya Sirruhu başkul hitabında diyor ki, ee, bütün ilimlerle mücaddet olan yani şeriatın hem suret tarafına hem asker tarafına hem müteşavih ayetleri, hem muhkem ayetleri işin hem kabuğunu hem özünü bir hakkı ihraz eden elde eden alim ulema-i e, alim rafih belki bir yüzyılda bir tane ya gelir ya gelmez diyor Hacı Paris'e bu, bu. bu ümmet-i muhammed bu insanların kontrolünde bu teriyahi insanların teki denetiminde bugünlere intikal ettik bu insanlar. Biz yüz yıllar boyu bunlarla teselli buldu. Aaa İsmaila'ya e gittin işte geçen pazar sabahı. Hoca tuttu işte ulemayı zahir dedi. Yok bunun ulemayı Rafik dedi, şu alim bu alim vesaire. Dünya aldı başını gidiyor. Amerika girişsin işte yanmıyor Amerika bazı götürüyor. Her taraf olup olup kan akıyor. Yok efendim işte efendim birinci hoca kuşluk namazından bahsetti. Ödürü de bahsetti. Bu İsmaila e, e, İslamiyet'i öldürüyor. böyle şöyle yapıyor böyle yapıyor. Bu laflar. Bu laflar, bu laflar yüzünden iddia olmayacaksın! Olmayacaksın! Olmayacaksın! Bu iki tip alimi söylüyor, mukayese ediyor. Ne demek istiyor? Ne demek istiyor? Bu ümmetin Muhammed'in riskini, bu ümmetin Muhammed'in peki zahmet ve çilesini omuzlayacak insan, bu ümmetin Muhammed'e hedef gösteren ve insanların, bizini takip edecekleri insanların kalitesine, kalitesine.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 Alim lazım, alim. Böyle yüzyılda konuşsan var ya, yüzyılda konuşsan yine şu gerçeği anlamayacak kadar şartlanmış insanlar ne kadar çok ortalıkta, ne kadar çok or ortalıkta! Mevlana cemiyeti rûmi kuddisesi rûr <gülüyor> قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ayeti üzerine bir hafta konuştu. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ üç kelime yani müminler nicat bulmuştur. Müminler muhakkak ki müminler kurtuluşa ermişti. Bir ayet, bir ayet üzerine bir hafta konuşuyordan. Bu ayetin zahiri manası budur. Müminler kurtuluşa ermişti. Bu kadar. Ama adam neler söylüyor neler? Neler söylüyor ne? Bir hafta, bir hafta. Erzurum'da Solakzade Mehmet efendi, benim hocamın hocasıdır kendisi. allem bir insandı. Solakzade Mehmet efendi, Lama Paşa camisinde bir hafta ''Ya Arzubla'i ma eki ve ya sema ve ahli'' ayet üzerine konuştu. Bir hafta, bir hafta, bir hafta nedir o? Cenab-ı Celle, Celle bitiriyor. Bitirir kendini ki ''Ya Arzubla'i, ey yeryüzü, ey toprak, sen üzerindeki suyu yut, ''Ve ey gökyüzü sen de suyunu tut, ey yüzü, ey toprak, suyunu yurt, bitir bu işi'' demek istiyor. ''Ve ey gökyüzü sen de suyunu tut, bir daha da yağdırma.'' Sırf bu ayet üzerinde bir hafta konuşuyor. Mevlana Zelleti Rumi Kuddisesi Ruh'un babası, ''Bahavvalat Kuddisesi Ruh'' bir hafta sadece vel asredeki volu konuşuyor. Bir hafta vel asredeki volu konuşuyor. Bu nedir bu? bu? Nasıl ilimdir peki bu? Kafası almayan bascık inkar ediyor. İnkar şimdi en kuvvetli ilim oldu. Halbuki insan ikrarla yola çıkmalı. Anlamadığını bilmediğin şeyi önce ikrar ederken, diğer azı mecalim varsa kuvvetli bir hocayım sen, varsa o zaman karşı çıkarsın. E, şimdi inkarmada oldu. Kafasına yatmadı. Al ya, kafa mı var o talisa kardeşim ya? Ondan sonra inkar, şubu vesaire, inkar moda oldu arabun dediği gibi halif du'af, karşı çık meşhur oldu karşı çık meşhur bir şey söylüyorsun, birisi sana itiraz ediyor, bir şey bildiği yok ki bu ne, nefsi emmare istiyor ki ben de işte bir şeyler biliyorum vesaire, kendini ilan et insanlara vesaire, o da karşı çıkmakla meşhur olmak sevdası sana itiraz alınıyor, halif du'af. Arabi'nin bir tanesiye zemzem kuyusuna işemiş, affedersiniz, meşhur olmak için. Şimdi belki bilmeyen de atıyor tutuyor. Ayetten anlamayan da konuşuyor. Hadisten anlamayan da konuşuyor vesaire. İbn-i Esir'in menar ilgili diye bir kitabı vardı iki cilttir. Neticede adam sırf Resul-i Ekrem Sıhava hadislerinde anlaşılması son derece riskli olan, zor olan kelimelerin tepkiyle Bu lemanın kebikleri eridi gitti peki. Bu bir şey görmedin peki. Onun için bu insanlar hakkında ileri geri kımır konuşmaktansa dilimi koparayım peki bu benim için daha büyük bir şereftir. Ama tabi artık İslamiyet'in yaşaması senin benim insafıma kaldı. İnsaf edersek ne hale? Mevlana Celayet'in Ruhi ve Kudret onun bir müridi vardır Bolla Şemseddin diye. Diyor ki Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyamda gördüm diyor. Resulü Ekrem sallallahu aleyküm gece rüyamda gördüm. Resulü Ekrem esselamu aleyküm dedim diyor. Resulü -Selam Ekrem selamımı almadı, yüzünü çevirdi başka tarafa diyor. Döndüm öbür taraftan geldim, esselamu aleyküm ya Rasulallah dedim. Resulü Ekrem diyor ne selamımı almadı. Döndüm öbür taraftan geldim, esselamu aleyküm dedim gene selamımı almadı dedim ya Rasulallah. Yani ben anamdan, doğandan beri et, kitaplarla uğraşıyorum, hep milletin meselelerine fesla vermeye çalışıyorum, hep insanların peki dertleriyle, sorunlarıyla uğraşıyorum, hep elinden kalem düşmedi, yazıyorum, çiziyorum, senin dilime peki bu kadar peki hizmet ediyorum. Yani nedir yani benim hatam ne oldu ya Resulallah, selamımı almadınız diye sordum Resulü Ekrem, e. Resul Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, evet dedi Şemseddin, evet dedi, söylediklerim hepsi doğru. Hepsi doğru. Anandan, doğandan beri Kur'anla uğraşıyorsun. Peki benim sözlerimle uğraşıyorsun. Kitapları deviriyorsun vesaire. Hepsi doğru. Fakat bizim kardeşlerimize inkar, inkar gözüyle bakıyorsun diyor. Kim bunlar? Ulema-i İşin hem kabuğunu hem özünü bilen Mevlen has dostları. Tamam. Eyvallah. ilmine bir şey demiyorum der. Ya, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat sen bizim dostlarımıza inkar gözüyle bakıyorsun, diyor. Adamı işte böyle bitiriyorlar, tamam mı? Allah Celle Celaluhu e bu hallere düşmekten bizleri masırı mahfuz eyledi. Amin! Mecbud bin Teririn Efendi Risale-i anlatıyor bunu. Ne kadar peşetengiz bir şey bu. Mevlana Celle Celaluhu Müküttüsü'nün oğlu vardı, Alaeddin. Bir de Sultan Veled vardı, Sultan Veled aynı zamanda halifetidir. Bunun hanımı da peki, El evliya idi. Anadolu'nun yarısının tarikatını bu kadın idare ediyordu, Fatma Hanım. <gülüyor> Mevlana Celettin Rumi Kudüs'ün oğlu Alazim, Konya Karaman'da yatıyor. Babasını sevmezdi, O işte bu ilimler, şu ilimler, bu tarikat, marikat hep böyle yamuk yamuk giderdi böyle. Ve Mevlana Celettin Rumi kendi oğlunun cenazesini kırmadı. Kendi oğlunun cenazesini kırmadı. kırmadı. Kendi oğlunun canazesini kırmadı. Efendinin bir sözü vardır. Allah sana affet ihsan eylesin. Benim yolumdan gelen benim oğlumdur. Gelmeyen benim oğlum değil. Böyle bir yere kadar seni idare ederler. Bu yaramazlıklarımızı da hayli haylazlıklarımızı idare ediyorlar. Ama bir an geliyor, hiç anlamıyorsun, kafanı koparıyorlar. Bir anda bir varmış, bir yokmuş tarihi oluyorsun. Kulamma'r-rasihun ve lemma'r-rasihun cenavo beyner kishbide lubbi hem teki kabuk, hem özü elde ediyorlar. وَحَازُوا مَجْمُعَا سُورَةِ شِرِعَ وَهَفِكَتِهَا Bunlar, şeriatın hem suret tarafını hem hakikat tarafını elde etmiştir. Mehmet Savaş Hoca, Allah uzun ömürler versin. Bugün derste demişti ki, ''Hanefi mezhebinde bulunan fukuhanın yüzde 95'i, beşi, Hanefi fukuhasının yüzde doksan beşi, Ehl-i Hepsinin peki bir dersi vardır. Halisizade e, tefsir sahibi o büyük Allame Mevlana Halid-i Bağdadi'nin mürididir. İbn-i Abidin mesela yani en son e, Hanefi fukuhasından en güçlü ulemadandır kendisi. Ve son değer hayatı Mevlana Halid'le beraber geçmiştir. Mevlana Halid-i 48 yaşında zafak etti. Ama kendisinden yaşlı olan binlerce insan ona intisad etmiştir. Ne özelliği vardı diye.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 Şanakşiben Kudüs'teki ruhun müridi ve damadı aynı zamanda Kalifiyesi Alaüddin Atsar Efendidir. Osmanlı medreselerinde 600 sene kitabı okunan, şerıma vakıki okunan tek seyyid Şerif Cürcani ona intisap etmişti. İnsanlar, insanlar Allahı Seyyid-i Şerif Cürcani'nin kitaplarıyla tanıyorlar. Hala kitaplara başlıyorku bir numara. Endide 25 yaşındayken 70 yaşında tabi sadece din tartıştazaneyi, ilmi münazara da meselecek kadar bir güç ilmi vardı. Yaş 25, rakibi 75 yaşında Onu bile mağlub etti ilmi tartışmada.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 Allah Celle Celaluhu en iyi anlatan, Mevla'yı en iyi tanıtan yazıyla, kitapla en iyi tanıtan Celaleddin Devvani'dir diyor. Celaleddin Devvani de Osmanlı medreselerinde uzun yıllar okunmuştur. Hakaite bir numara, bir kendisi aynı zamanda. Sultan diyor ki Cenab-ı Celle Celaluhu anlatmakta Celaleddin Devvani bir numara diyor.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 Allah nasıl tanıyacağız? Ya? Bu işin piri Üstad'ı Devvani diyor. Devvani ki yazdığı kitapta diyor, yine tenkit alıyor. Ne yapacağız diyor peki? Ama Rabbani buyuruyor ki, gel gel gel, gel bu tarafa gel, bir tarafa. Bir de bir talikat yoluyla, tasavvuf yoluyla, bu hususi meslekle diyor, gel Mevla'ya gidelim diyor. Burada diyor kesinlikle, kesinlikle şüphe, zan, vay şöyle olsaydı böyle olurdu, vay böyle olsaydı böyle olurdu diye böyle bir şey söz konusu değil. Allah'ın izniyle fotobandan usulüne, riayetle tarikat yerine getirirse Mevla'ya ulaşırsın ve Mevla'yı dedi Sultan Sultan Sultan Buralara, buralara, buralara yine ilmi zahir elde ettikten sonra geliniyor. İmam Reb. kendisi okuduğu kitapların listesi var bende okuduğu kitapları çok güçlü çok güçlü, çok güçlü Bak o oradaki ciddiyet, oradaki biricin onu nereden nereye getirdi. Müteşabihat'a mana vermekte kendisi bir numara ulema sınıfındandır aynı zamanda. Allahu Teala maksetle meramını gizliyor, Sultan diyor ki buradan Mevla'nın muradı bu. Nasıl? Yani sanki e, Mevla burada oturuyor, o da onun sol tarafında sağ tarafında oturuyor. Mevla'nın e, Cenab-ı Celle Celle buyuruyor ki, İmam-ı kulum, Ahmet-ül Fârik-ül Serhendi, bu ayetteki benim maksadım ve muradım budur diyor. Mevla'nın has ve özel dostlarına Cenab-ı Hakk'ın özel ikramıdır bu. Ne? Bir tane değil, bir çok mana ihtimal olan ayetlerdeki sırrı Allah'ın maksad ve meramını sızdırması Allah'ın en büyük bir ee, nimeti oluyor. Abdülfeth sahibi güzde, Allah gani, gani rahmet eylesin, üç önce vefat etti, 29 bin bir kütüphane bıraktı. Elinin altında karıştırdı, uğraştırdı kitap 29.000 bin. Nasır bin ee, ilmi gene hakeza öyleydi. Konuştuğu zaman 400 bin cilt kitabı sırtına alarak konuşuyordu. İmam Mehlebi konuştuğu zaman 600 bin cilt kitabı arkasına alarak konuşuyordu. Ben veya ben fark etmez. Şimdi ise ne yapacağım bu kadar kitabı? Ne yapıyor? her tarafı kitap doldurdum bilmem ne. Bu söz var ya bu söz. Bu söz var ya eğer alay maksadıyla bilinçli olarak söylenirse insan dinden çıkar. Dinden çıkar. Ağzımıza sahip olalım. Ağzımıza sahip olalım. Ağzımıza sahip olalım. Amin. Velkitabil habib. Ha Rabbim ne söylüyor? Her şey apaçık ortaya koyan kitaba yemin olsun, Allah kitaba yemin ediyor, sen kitap okumuyorsun, sen kitap almıyorsun, sen kitap alana! Peki, istihdavari bakıyorsun, tahkip ediyorsun mu? Seni gidi seni, seni gidi seni! Hilmi sahip kitaplı oluyor, hocanın eli ayağı kitaptır ama şimdi kitap için en büyük hakkımız olmuş sanki. Bunların ne kitaplar katlanı yapıldı, hey gidi hey! İşin ilim, yani ilim zahir tarafı gitti, ondan sonra ne ulema-i zahir kaldı, ne ulema-i kaldı. Bak böyle, çoban ölmüş, davar işte başı baş kalmış gibi bir halimiz var, bir halimiz var. Kimse, kimse bu ulema-i zahir zafer beklemesin. İslam'ın ayağa kalkmasını beklemesin. İki şeye sahip olduğumuz zaman biz ayağa kalkacağız. Birisi, birliğe madde birisi mana yine gölde yatan Geyikli Baba ölü diyor. Orhan Gazi'ye. Orhan Gazi Kut'u Savaşı'nda Bursa'yı fet ederken alamadı. Alamadı. Geyikli Baba Efendimiz Zurahta eee aldı. git onlara yardım et diye. de birlikte Orhan Gazi ile birlikte efendim daldı şeye, Bizans'a savaşa ve neticede Geyikli Baba'nın himmetiyle Bursa fethedildi. Sonra Tanıştı manıştı, Orhan Gazi ile gereki tavsiyeleri yaptı, vaaz etti. Yaptı, Orhan Gazi'ye naaş dedi. Benden de işte, benden bir şey istiyor musun? Yok dedi. Sağlar razı olsun. Yok bir şey iste benden dedi. Dedi bana inek öl ormanlarından bir, bir yer ver dedi. Başka bir şey istemem dedi. Derdimi de o da Orhan Gazi, e, Hamidullah'e dede. Sonra gece Vade es-Salama'daki giderken Orhan Gazi arkadan koştu peşine. Baba baba bacım baba dedi. Baba cem bir, şey bir şey soracağım dedi. E, bana bir cevap verin dedi. ''Benim devletim, bu Osmanlı Devleti, Osmanlı Devleti ileride kıyamete kadar ayakta kalması için ne yapmam lazım benim?'' dedi. ''Neye sahip olmam lazım?'' Eğitli bu dedi ki, ''Evladım, evladım iyi dinle. İyi dinle uyuyan, evladın'' dedi ki, ''iki kişiye sahip olacaksın. Bir, maddede bir numara olacaksın. İki, manada bir numara olacaksın.'' Yani madde dediniz, para. Para, para gücümde güçlü olacak, mana ne? İlim, irfan, manevi ya. İkisinde güçlü olacaksın. Birisinde güçlü oldun, ya devletin gider. Geyikli babam, ah babam. Bir cümle ama kaç ömür alıp götürüyor. İşte burada kalsın. Cenab-ı Celle Celaluhu kaybettiklerimizi...